Ardından karşısına Sidretül Münteha gelmişti. Tarifi imkansız bir letafetle karşı karşılaydı. Her tondan renklerin oluşturduğu bir merasim alanı gibiydi. Burası imkanla vücub arası kutsi bir yerde aynı zamanda ve artık Efendimizin yanında cibrili Emin de yoktu. Zira imkan alemi artık